Bir erkek eşiyle istişare yaptığında tersini yapmalı diye bir hadis-i şerif var mıdır? Yoktur, vardır böyle bir rivayet. Fakat bu rivayet sahil değildir. Mektepte, İmam Hatip'te okurken Bir büyük alime isna edilen bir kitapta O zaman ilk onu okumuştum Söylemeyeyim hangi kitap olduğunu şaviruhun ne o ne kadınlarla istişare yapın ama dediklerinin tersini yapın. Onunla alakalı orada bir hikaye de anlatılıyor. Tabii uydurma bir hikaye. Yani böyle olsaydı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de dönecek. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum bir huzursuzluk var. Buraya kadar geldik. Neden Kabe-i muazzamayı etmeden dönüyoruz diye sallallahu aleyhi ve sellem orada adım atacak. Ummu Seleme annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ya Resulallah siz çıkın, kurbanı kesin, tıraş olun, ihramdan çıkın. Sahabe radıyallahu anhum siz görünce onlar da ihramdan çıkarlar diyor. Efendimiz aleyhisselam kurbanı kesiyor, e, tıraş oluyor, ihramdan çıkıyor. Sahabe de Efendimiz aleyhisselama ittiba ediyor. Şahabe aleyhisselamın kızı var, babasına diyor işte şu aleyhisselamı al diyor bizim yanımızda çalışsın. Kur'an-ı Kerim sen bir kız olarak babana nasıl böyle bir teklifte bulundun demiyor. Demek ki bunlar gösteriyor ki kadınla yerine göre tabii. Yani ilgili alanda her alanda değil, de ilgili alanda eşi elbette istişare yapar, değerlendirir, ona göre karar verir. Böyle bir rivayet var ama sahih değildir. Yani bir sürü alim kadınlar var, alime kadınlar var. İmam Malik rahmetullahi aleyh ders verirken perdenin arkasında kızı var. Öğrenciler eğer hadis okurken hata ettilerse, İmam Malik rahmetullahi aleyh fark edemediyse, kızı tokmakla vuruyor kapıya, anlıyor ki İmam Malik talebeler yanlış yapmış. Yani eğer bunlar okumasalar, alime olmasalar, oralarda bu hataları tespit edebilirler miydi? Elbette edemezlerdi. Yani demek ki böyle bir rivayet sahip değildir.